Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a Celleşalü'ü hamd ile tesbih etmek Mevlamıza. Hamd ile tesbih etmek Allah'a Celleşalü'ü. Her varlık Allah'a Celleşalü'ü hamd ile tesbih ediyor. Haydi Kerim'e böyle. Her varlık canlı ve cansız. Her varlık Hamdile teşbih ediyor. Bir bunu tabii anlayamayız, duyamayız da. Çünkü sesli var, sessiz de var falan yani her bir zerre esen yelde, akan sularda, atomlarda, kürele yıldızlarda, melekler, bütün canlı canlı varlıklar Allah ediyor. Hamdile. Hamd ile teşbi sonra geliyor. Önce tevhid geliyor. Tevhid, Allah birleme geleceği alıyor. Kelime tevhid. Yani, La ilahe illallah demek bu. Önce bu geliyor. Bu imanın şartı, imanın zirvesi bu. Ancak melekler diğer cansız varlıklar onlara doğru da teşbi ediyor Onlar. Onu Allah'a için Allah cihazen tesbih alınlar böyle. Tabi tesbihin ne anlama geliyor? İnşallah açıklama açık inşallah. Yani tesbih anlamı çok geniş kapsamlı. Böyle kısa bir şey değil tesbih meselesi. Bizim Mevla'nın buyuruyor ayet okuyun inşallah Kaf suresinden Bismillahirrahmanirrahim Fas bir Alamaya kulune velam bir peygamber misin? Yani tesbihin dünyadaki bir yararı bu şimdi bu. Velam bir ofaz bir sen habibim sabreyle, peygamber tabi. Habibine sabrıyla. Niye? Alamaya kulune. Onların dedik sözlerine sabr daralma, bunalma. Peygamber de olsa o da beşer. O da insan mı derler? peygamber de havayı solur, su içer, ekmek yer. Onda da bir canı sıkılabilir. O da insan beşerdir. Düşünür ki bir peygamberse maddetleri melekten üstün. Yani insanı kamil. En üst insan insan ki öyle. her şeyle melekten üstün. Lakin müşrikleri ona tabi saldırıyorlar. Hakaretler, her şeyleri bunla yapıyorlar. Onları cennete davet ediyor. Bir şey beklemiyor ama. bir şey beklemiyor. Yani ne diyor Başlamak istiyor, ya para istiyor, ne bir şey istiyor. Arkadaşlar. Şu onlar Allah için, onları cennete davet ediyor. Onlarına canavar gibi onları saldırıyor onları insanlara. Tabi o bunaldı. Daralıyor tabi zaman geliyor. Selam buyurdu, fası bir, sabreyle, sabreyle. <gülüyor> Neye? Onların sözlerine, ma sözlerine sabr Bir, evlullah şelak diyor, insanların meddi ve zem diyor, insanın meddi ve zemleri, bir övgüleri, insanın kötülemeleri nedir diyor? Ağzından çıkan bir yeldir diyor hava. Havaya karışır, kaybı bile varlar. İnsanla bile övüler, övgüleri yaparlar, bedili yaparlar. Bu ağzından çıkan bir yel. Tabii bir ses çıkıyor, e, ses tellerle bunlar iletişim yapıyor bunlardan böyle, bir ses çıkıyor bunlardan böyle. Dişlerin bir basısı yeli. Ama bu yel hava yani, havaya karışınca ne oluyor? Kayboluyor diyoruz herhalde. İnsanlar şeyde bunlar böyle. Böyle ağrıdan ve vesbih hemen tesbihle. Ne için? Demek ki sabır için Allah tesbih etme de gerekiyor. Sabır işte ortamda. İnsan daraldığı zaman, bunaldığı zaman, göre sıkıldığı zamanlar artık kişi çaresiz kaldı, çok sıkıldı. Ne gerekiyor? Allah tesbih etme gerekiyor şahide. Böyle melam bize. Ve sebbih, tesbih eyle. Bir hamd Rabb'i Rabb'ine hamd ile beraber ama birbirinden ayrılmıyorlar böyle. Tesbih ve hamd etmiyoruz. Evet. Buraya kısa anlama vereyim inşallah. Sonra tekrar döneceğim. Tesbih, burada sebbih geliyor. Ve sebbih. Sebbih, buradaki emir deniyor bu, emir hazır böyle. O fiilin sebbiha fiine geliyor burada. Sebbiha isminden tesbih mastarı olmuş oluyor böyle. Allah tesbih etmek. Burada sebbih emir olarak geliyor burada. Allah'a tesbih et. Tesbih Allah'ın celali her türlü noksanlıktan münezzeh etmek böyle az böyle. Yani her varlığın gücü, kudreti Özellikleri sınırlı her varlığa böyle. Her mesela öyle hayvanlar var ki bizden daha üstün bazı özellikleri, kukalmaları, görmeleri, şunları, bunları üstte olabiliyor bunlar. Ama sınırlı muhtemelenler. de mesela bizden daha çok görebiliyorlar. Çok seviyorlar, hazir edebiliyorlar. Daha çok gezebiliyorlar. Hele melekler mesela gökten yeri görüyorlar. Ama onların da görüşü Onların gücü, kudreti yine sınırlı her şeyin böyle. İşte Mevlam Rabbimiz her sıfatlı özelliğinde sınırsız, sonsuz sınırsız Mevlam böyle. böyle. Önce Mevlamızı teşbih gerekiyor. Yani Subhanallah anlamına geliyor. Sonra hamd. Mevlamızı övgü, medih, şükür Mevlamızı geliyor. Bir de buradaki mevlam Kerim'in bizlere bir zaman olarak Hangi zamanlar daha değerli bu tespih zamanlar böyle? Her zaman da yapılır da bunlar. Bir bir zamanlama sahibi böyle. Kable tülü işlemsi güneş doğmadan önce. Güneş doğmadan önce mevlamız, hamd'e tespih mevlamız. Güneş doğmadan önce. Ve kable burubi, güneş batmadan önce. İlk vakit bakınız. Güneş doğmadan önce ve güneş de batmadan önce, doğmadan önce, mesela sihir baktığında, sabah namazı baktığında, sabah sonra götüneceğe kadar belamızı hamde teslim etmek. Bir de ikinden sonra akşam üzere de beramızı hamdele teslim etmek. Burada bize böyle ölçü olarak, zaman bir dilimi olarak güneş diyelim berlam böyle. Yani güneşin doğuşu, batışında öyle vaktinde ki zeval vaktinde dünyadaki çoğu oraya değişiyor. İnsanlar da farklı oluyor. insanlar da oluyor bile, Bu zamanda böyle. Bu için beş hareket namazın vakti en kumeti vakitler. İnsanda biyolojik zaman birim var insanlarda güzellerinde. Namaz vakitlerinde, ilk vaktinde insan daha hafta insan böyle. Eğer kişi şanlı abdestini alırsa, namazı da vaktinde kılarsa, kişiye kuş var, fiyat böyle. Bu zamanlar çok değerli bunların böyle. Yani ay ile ilgili bunlarla, tabi bu fazla girmeyeceğim onlara muhtemelenler. Zaman dileme, hatta meyvelerin mesela renk, tat almaları bile bunlar zaman ilgili bunlarla böyle. Öyle zaman var ki, mesela karbuz böyle bulutlu havada falan, tam olgun çağına gelirse reyni alamaz fazla, tadı alamaz fazla. böyle. Her şey böyle. Mesela meyvelerin kuyru renkli daha faydalı, kuyru renkli her şey böyle. Cevcenin de böyle. Mesela ana karası daha faydalı. Üzümü karası daha şey böyle. Güneşli daha fazla alıyor, emiyor. Bir şey için alıyor, ondan çıkıyor böyle. Vemin el-i fes-sebbi. Bir de Vemin leyli meyla geceleri de böyle. Vemin el leyli. Burada Velleli gelmiyor da min var burada. Emine ile ile. Buradaki min mühür tebize var tepsiye. Yani gecenin de bazı bir kısm bölümünde tamamını değil bana. Tabi tamam yapabilen tabi daimi mesela. Hasim Hazım Hazretleri mesela 40 yıl ne yaptı? Yasa açıyor namazı sabah kılıyor. 40 yıl bak böyle. Yasa açıp sabah kılık öylece. 40 yıl böyle bir gün demesin bana. Yani cennet onda helam helamdı. Hak helal muhtemel. Hakikaten canlı Allah'a emanet olun. Bir gün yaslanmazan çıkıyor Hasim Muğzatleri solaya dışarıda cam dışında. Bir yasını camiye sayata girilir. Çıkışa sol akı çıkır camide. Yani camide sol akı çıkır camide. Sol akı çıkır camide biri bir soru soruyor ona kadar. Ahmet Şafirim diyor ki, kocamın vazam daha kötüremdi. Ee, Kur'an kelim baştan baş hafıza böyle gözünüle getiriyor böyle. Ondan binler adı şerif, sahabenin sözleri en uygulamalı bunlar böyle. Hepsi ne diyor, diyor, diyor. Ancak işyardak yapacak zamanda bakıyor sabere okuyor der böyle. De. Yine aynı yani şeyler camiye teklime geliyor. der böyle. Hemen de cebinden atmıyor bunu der Hemen böyle. De. Kolay, iş Nikalı işlat bile. Demek gecen de bir kısmında Melam biri Allah ciceali tesbih eder. Bir de ve edbaris yücud Melam biri. Ve edbaris yücud secdin ardında namazdan sonra da böyle. Namazdan sonra da Allah Celle ciceali hamle tesbih. Eyle. Namazdan sonra da. Nasıl bir duruyor burada işte burada burada bu konuda? Biz çok şeylere sünnet diye bir harf azı bazı meselelere bu sünnet deriz. E, mesela namazından sonra tesbih gülüyor, subhan böyle. Dedir, bu sünnettir? olması olmaz olur diyorlar böyle. Bu sünnet bu böyle. Gerçi her sünnet Kur'an'da aynı olur her şey böyle. Her sünnet seni. Bu da Kur'an bize zaten dayınıyor mesela. İşaretle böyle. Iş böyle. Kur'an Resulullah'a verildi. Yani. Onu anları Kur'an-ı Kerim'de Hatta peygamber anlamadığı kırı da vardı. Cebel'e danışılmaz vakla. Kara şey ne oldu desin o sorulur Cebel'e zamanla. Şimdi namazı yapan teşvik etti. Ela diyor ya namazını ardında da Allah teşbiham der mealimiz. Namaz altında da böyle. Bu nedir? Şimdi namazdan ayrı bu tecrü aslında namazdan böyle. Namaz ayrı. Bu ayrı böyle. Bu nedir? Bir mesai yapma bu bak. Yani namazdan sonra bir mesaiye kalma burada böyle. Ama ecrü çok büyük ecrü böyle şey. Şeytanın da en kızdığı şeytana patladı nedir? Bir insan namaz kıldığı ne? hemen kalkma, oturursa namaz kıldığı yerde onun şeytanı çaltıyor, patlıyor muhtemelen böylece. Her insanın şeytana var mıdır? Her insanın her insanı var mıdır? Sordu sahabeler, Ya Resulallah, senin şeytanın var mı? Var. Ama benim şeytanım, isim ol, İslam oldu din, bu yalnız herhalde. Şeytanın benim böyle. Söyleyecekler, çift dinden bir şeytanı var Her insanın bir şeytanı vardır. İblis ya bunun başı bunlar. İblis. O adıda oturur, okyanuslarda adıda bulunur, mekanı orada. O yönleri Bütün şeytanın başı o. yönlendirir böyle. İki arkadaş varmışlar, iki arkadaş. İki arkadaşın ikisi de kötü yolda. Abdest yok, namaz yok, içki yok, kum var, hepsi onlar da böyle. Bunlar şeytanla arkadaş oluyorlar şimdi. işte. Ben olacağım bunlar. Şeytana, arkadaş şeytanları da. Ama şeytanlar çok rahat şeytanlar ama. En Ense yapmış şeytanlar rahat şeytanlar böyle. Abdel yok. Namaz yok. Gusül yok. Şu yok bu yok böylece. Gayet rahat rahatlar. Şeytan rahatlar. Bu arkadaşların biri genç ölüyor. Yani i̇nanmıyor diyor mu? Allah'ın kanını o da. İnanmasa yani, ölüyor tam böyle. Ölüyor böylece. Ölünce o, ona müvekkil olan, onu görünen şeytan, iblise gidiyor, tekni veriyor. Ölmüşler, beni falan kişi vermiştiniz. O öldü. Nasıl öldü? Dinsi iman, nasıl öldü? öldü? Peki tamam. Ne oldu şimdi? Tabii kıdem aldı şimdi burada. Bu. Başardıyor mu böyle? Kıdem aldı, hüznü çıktı şimdi burada. Böyle. Yüzbaşı bir maşa oldu elimizle böyle. Kıdem aldı mesela böyle. Onun için ne abi şeytan? Kıdem aldığı için burada, bunu başardığı için gayet sağlam bir Müslüman var öyle buna. Sağlam Müslüman veriyor böyle. Bakar, sen bu işte var? Deneyimi var? Bunu başardın. Kıdam aldın. Eğer yani bunu başarırsan diyor, çabuk sizirsin. Onu sağlam Müslüman'a veriyor. Ona tabi gidiyor. Gidiyor ama orada başarı olamıyor, başarılı. Adam oturuyor besmele. Kalkıyor besmele, eve gülüyor besmele, dışarı çıkıyor besmele, besmele, besmele, besmele, her şey, her lokmasıyla besmele yani sırtlığında söylüyor bunu. Şeytan başaramıyor. Bir de başaramadığı gibi din insan yiyip içerirken besmele bunları onlar onu şeytana yemiyor. Şeytan gıdası onunla faydalanacak. açılıyor kılıyor şeytanı O Oradan geçiyor. O eski arkadaşı şeytanla burada karşılaşıyor olaştırdı haberse. Übür şeyin tabi eski yapmış. Oo, rahat, rahat böyle, şen rahat böyle kiloları almış kendisi. Buna bakıyor, kurumu iğne gibi olmuş böyle. Böyle bükülmüş böyle, bitkin bir adı böyle. Hala sen kim tanımadın mesleğine işte filan filan beraber ki öyle sen misin? Ne olur sana böyle? Ama sorma, sorma, sorma böyle diyor. Birbiri düşünüyor ki böyle diyor böyle ağzına resmen hiç inmiyor böyle. Bez sene, beş diyor abi sene diyor. Abiyorsan kutsamadan böyle. Şimdi bir insan namazı kıldı. Duası yaptı, Fatih okudu. Mesela cami diyor, evde namazında olsa fark etmiyor. Hanımlar işte erkek için böyle. Kişi hemen namaz kılırken kalkmalarıyla otursa o zaman şehitlere bunu kahr diyor mu? Şehit kahr diyor böyle. Ya zevkli konuşken böyle. Kahrından böyle. Bunu de işe meşgul ettim. Evde mesela işte temizlik de şunda bunda ettim. Diş eştaflaşım ne meşgul ettim bunu. Ama abdestini engel, engel olamadım. Namazı engel olamadım. Namaz artık kıldı. Zaten zor bekliyor kahri ve şeytan da çok zarar geçiyor böyle. Namaz kıldı, harada oturuyor yerine diyor böyle. Ondan Rabbim bir melek dönüyor kişiye. Melek. Oturuyor da kişiye böyle. Özel melek geliyor böyle. Tam öne geliyor böyle. Melek o kişiye dua diyor Ne diyor melek? Allahümme gfür lehü. Allahümme erham hü. Dua ediyor. Kaç sefer kişi oturduğu süreç yapı. Bir dakika oturursa yakınıyor böyle. O kişi şey okuyor. O ayrı olmuş abi. Bu meleğin duası bu böyle. Allah'ım mevfirlihü. Allah'ım mevfirlihü. Aferin. Muğaffir bu kuluna. Bak. Allah'ım. Bak. Sıkılmadı, buranmadı, daramadı namazı kıl daha doymadı daha. Böyle. Oturacak daha böyle. Allah'ım merhamet rahmet ile buna diye. Böyle muhteremler. Bir kadıncağız varmış. Salihe kadın. Çok salih kadın. ağzı dil alışmış. Her şeyinde besmele. Besmele besmele böyle. Korusu da Buna testmiş kocası da. Büyümüşsüz alayım. Ben böyle. Kocası buna gülermiş. Ne bülümüş besmele besmele sağdan besmele soldan besmele ne olacak? Besme Hoca buna vermemiş bu şekilde. Kadın tabi bizi aldırmıyor o. Yoluna gidiyor böylece. Bir gün buna esnaf tabi paralar keşeye konulmuş. Paralar altıya gümüş paralar. Kağıt parçası değil adam onlar. Keşeye konuyor. Orası buna akşamdan keseyim kes, kes, diyor bu parayı. Al diyor bunu sene kalsın böyle diyor. Bir sene verirsen bana diyor. diyor. Hemen ara alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalkayım sandığın başına oturuyor Bismillahirrahim. Anlatıla okuyor Bismillahirrahim. Atiye Bismillahirrahim. Kafib Bismillahirrahim. Ve besmele besmele besmele. Biliyor bakan besmele seni kurtaracak mı diyor böyle. İki gün sonra diyor ki hanımına şu diye kesiyor sen bana diyor işte gireyim bir şeyim para lazım oldu hemen kadın besmele kalkıyor oturuyor salon besmele antre besmele şekilde. çıkarıyor aa, ıslak ama kese, i̇şte ıslatsız ama da mı, bu taraflar. Onun karşısında hanım dedi ki sen haklı mısın beridi böyle. Ben bunu diye kuyu attım aslında beridi ya kuyu attım sakitim, Soktum yok kuyu böyle kuyu sön sakıtı mı sen denemek için böyle geldi böyle. Yani böyle. Onu saltamış onu, sana koymuş Onu kuyuya saklamış, saklamışlar ya kuyuya. E, tabii kadının santar bulamayacak bunu. Anne hani destrebu kutsamayacak onlar mademler. Onu kuyuya saklamış, saklamış kuyuya. Fakat kadını santarını çıkarınca, bestleye suyu damlars çıkarınca, onun kara tish olunada böyle. Şimdi gelemin inşallah. Nabdan sonraki o tesbih hata. Biz ne diyoruz buna tesbih çekme. Aslında o çekme de yok değil mi? Tesbih albüm hatalı. Tesbih başka o boncu çekme başka bunlar, çekme bunlar başka böyle. Harisir Müslüman ise yuvası maddeleri men sebbe Allah'e kim Allah'a Celle Câli'ye tesbih ederse yani ne derse Subhanallah, Subuhanallah. Burası sim, sub dil, sub anal diyoruz yani ince bu böyle. Ee, harfleri de doğru okumamız gerekiyor onlara böyle. Çünkü hemen anlam değişebiliyor burada. Mesela subu sad olursa kalınca subu sabah kökünden geliyor tabii, sabah kökünden geliyor. O zaman anlam böyle. Sub bir de b bu. Bazen p yapıyor bunu böyle. P yok Arapçada. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah derse. Ne zaman 70 lirikli saatin her namazın ardından, yani para vakit namazından selahsen ve selasine 30 defa, sayıyorum, hayır mı orada böyle? Fazla süre olmaz mı? Tam temiz dars şey, yaptı böyle, ders yaptı böyle. Başadım Resulullah bu bize bu dersi veriyor, öğret veriyor, veriyor buna bu. Bu neye benzer muhteremler? Biliyorsunuz bazı kişiler mesela bir tarih, tarih okur, birisine bağlanıp bir dersler ona böyle. Bu ders de teğamsız muhterem aslında böyle. Yani en bir ders evrak budur böyle. Bu Resulullah öyle bunu veriyor. Onu böyle böyle. Her namaz ardından yani, yani bütün cikren üzerinde de bu, bunun müriti kâmi Resulullah sayımızı pekmezler böyle. Yani bütün Müslümanlar kapsıyor bu, böyle bu. Hem ardından 30 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Ve hamidallahe, Allah'a hamd ederse, şimdi burada men var, başlayayım. kim bunu yaparsa, yaparsa, Allah hamd ederse, yani ne derse, elhamdülillah, elhamdülillah. Selasen ve ile 30 defa yine. 30 defa. İşte, anahtarların dişi var mı? Dişi vardı değil mi? Bir iş fazla olsa olmaz mı? Olmaz. Açmaz. Eksik olsa yine olmaz böyle. Aşılsa yine olmaz ama. Ne de aşılması? Yani hurufatı yanlış söyleme. Bu aşılmamız böyle. Mesela ne diyor bazıları? Elhamdülillah. Olmaz bak Elhamdülillah olmaz. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah olmaz. Aşıldı. Diş açıldı açıldı. Açar mı kapıyı açmamız. Elhamdülillah anlamı çok fazla Ne zaman sonra inşallah. 30 defa. Ve kebber Allah'a Allah'a büyüklerse, tekbir ederse, tekbir. Tekbir, Allahu Ekber. Buradan baktığınız, Sebbâ, Kebbâre burada, tefil babından geliyor bu arada. Tefil babı diyorum ona, araştırdım böyle. Tefil babı, binası tekstil işte, çokluk işim bence. Işte. Yani çok yetim anlamına geliyor. Silasiyen silasiyen 30 defa etti. Dostan da muhtemelen de. Ve kar temalar niye? Bizi şunu söylerse. La ilahe illallahü vahdehü la şekelleh lehü mülk ve juhu ve barakül şenka derse. Mubud hatayyahü onun af olunur. Ve inkânet bizde zebedil bahri Denizin köpükleri kadar olsun deniz dışını muhterem al denizi bırakın kar denizi de geli de okyanusuna bakalım. okyanus bakalım. mı okyanuslar bu da bunlar okyanus uçup uçmuyor değil mi böyle yani. genç köpükler okyanus olsun onda bunlar bağışlanıyor muhterem bakın namaz dışında mesai kalma bunlar. mesai kalma Okumak bunlara vereceğim şimdi alına gelin bunu inşallah. Genelde mana ve madde. Mana, maneviyeti anlamaya geliyor. Bu tabi görünmüyor. Madde görünüyor. Ne gerekiyor? Kur'an'da şey çok zamanlar bize örnek veriliyor. Madde örnek veriliyor bence. Şimdi madde olarak metallere baktığımız zamanlar, deminlere, kalaya, işte kurşuna, bakıra, altın, gümüş, platine baktığımız zamanlar, Hepsi altıra bir yerden çıkan bir demir, metal yani, varlar böyle. Ama değerleri farklı oluyorlar böyle. Yani bir kamyon hurda demir yerine bir birazcık altın onu kurtarıyor mu Bir bir altın bir kamyon hurda demirden daha değerli oluyor böyle. Bunun için bunlar demek ki ne oluyor? Bunlarda bir sünban kelimesi ne yapıyor? E tonlarca böyle boş sözden, tabi diğerlerinden farklı olsun bunlar. Önce Allah'a tesbih otur defa. Sübhanallah, Sübhanallah, sondaki hen çıkması şak muhteremeler. <gülüyor> sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Ama yavaş söylemek gerekiyor bunları. Böyle. Yavaş söylemek gerekiyor bunları. Sübhan, Allah Celali'ye tesbih ederim aslında. Yani daha içine girsek, aslında bu. -i -i yani böyle içine girecek aslı bunun efru muhta bu. Üçle büyükçe banar, sibah altında. İşte bühi burada mahsub gelecek. Üçle büyükçe Allah'a Allah tesbih tesb ederim Mevla'mıza böyle. Anlamaya geliyor. Mevla'mız Celali'yi her 90 sıfattan münezzeh olduğunu ifade. 90 sıfatlar daha. Nedir 90 sıfatlar şimdi? Sıfat özellik. Yani beş var, beş duyuyor. Mesela bir öyle konu verelim, Görme, işitme, korkma, duymuş. Şunlar bunlar böyle. Mesela bunun dışında insanın bir gücü vardı. Insanların. Gücü, iradesi, dilemesi falan vardı bunlar. Bir kudret. Yani bunlara. Şimdi Rabbim insana bunlardan bir zere vermiş Mevlam böyle. İnsanlara böyle eğer bizde bu özellikleri olmasa, biz abimizi tanıyamayız bu teren hakikaten. Halis sabit nefsini bilen, Rabbini bilir böyle. Nefsini bilen, bak, çok arabe Rabbini, bilir, nefsini bilen. Yani bir insan kendini düşündü mü, kendi insan insanı düşündü mü, Rabbini bilir. Kendimize bakalım, bizim bir özelliklerimiz, sıfatımız, Görme, göz, görme. Neye bağlı bu? Bir yağ var. Gözümüz içinde böyle. Hem de muhafaza işin içinde. Böyle. Yani Rabbimizin kudret azametini hikmeti mesela. Bir e ismini El hakim. Hikmeti böyle. En değerli organlarımız muhafaza altında. Beyin evvel. Beyin evvel. Bir kale içerisinde böyle. Kemikten sağlam kale içerisinde, değil mi lan acıla? Acıda olsa, sen çarptın bir yere, insan ölmese bile insanlığa gider insanlerim var. Beyifecioşu olur, insanları bir saatlik insan vereceğim. Deyin bir kale içerisinde otel bak, kale içerisinde böyle. Bu da ana karındaken girişiyor, girişiyor var. Kale içerisinde böyle. O da yetmiyor otelim Beyinde de bir su var böyle, beyin sığısı var böyle. Eğer beyin sıvısı olmasa, beyin kemik içerisinde olsa, hafif bir çarpmada, acilede, beyin o kemiğe çarpar, yine zerreler muhtemelen. Beyindeki bir hücre, bir zerre, bir merkez, orada bir aşındı mı, bir organik bağlıdır. Orası gitti muhtemelen. Mesela göz kapaklarına giden göz kapak açık kapayan olmaz. Parmağı kemiği ama el ile ayak kımılamaz. Bunun gibi bir de sıvı var böyle. Sıvı içine değin yüzüyor. olmaz böyle. İçeste böyle. Göz göze böyle. Birin muhabbet içerisinde göz nokta böyle. Kulak değil yani bak böyle. Gözle çeşme böylece. Şişi biz de görüyoruz böyle. Allah'ın bir sıfatı da basar sıfatı derler. Basar. Allah görür böyle. Şimdi artık farka bakalım. Kul yani mahluk halik, yaradan yaratılan. Bakın artık farklı tane yani görüyoruz. Ama görmemiz şu göze, organa bağlı. Damalara bağlı, sinirsel bağlı, Benim beze bağlı sene yani böyle. Yazı oldu mu? Vergiye cabında böyle. Sonra gözü bizim görüşümüz sınırlı. Uzağı göremiyoruz sene. Yani Yakını da nasıl görür? Renk şart, renk. Renk, renk olmasını göremeyiz. Havada, oda işte hava var. Oksijen, kavanozda üstü, şunlar, bunda kaç şey gazlar var böyle, göremiyoruz. Ama var mı? Var. İngiltere demiyoruz böyle. Var mı? Var. Ama göremiyoruz. Böyle. Bir de rengi yok. Böyle. Kokusu yok. Böyle şey. Havada gaz olduğu gibi, melek de var şimdi bu odada. Hepin yalnız iki şey en azından var. Onlar görelimiz. Neden renkler yok muhtemelen de? Ondan madde de bana böyle. Ama var mı melek? Hava evet. var mı? böyle. Sonra bize bir şu duvar engel oluyor dua. Şu tamamen engel oluyor böyle. Şu duvar öbür tane göremiyoruz muhtemelen böyle. Bir ağaç yanına çıkıyor, bir duvar yanına çıkıyor. Ama göremiyoruz böyle şey böyle. Ama Allah dileğiyle Mevlam her şeyi merak Bütün hepimizi merak ediyor, hepimizi böyle. İçimizi, dışımızı, gönlümüzü, kalbimizi, ciğerimizi, hücrelerimizi böyle, her zerremizi böyle bir göru yoktur O yarattı, o çalıştırıyor bunu zaten. O hiç çalışır nadir. İçimizdeki mikroplar var, bakteriler, yürüsler. Onlar Rabbin göru, onları Rabbin yarattı ona Onlar başı baş değil. Yani diyor, yürüyüş mikroplar. Yemem bir bedene gelecek, ölüme sevap şey olacak, şu olacak, başlar şey olur mu şimdi muhtarına Yani Cin çarpı örecek, çarpı mı muhtarına Çap Çarpı olmaz böyle. İnsan ömrü yazılmış, rızık yazılmış muhtarına İnsan İnsanın rızkını tamamlayacak, o çarpı örecek. rızkını tamamlayacak, Allah'ın takdirini alacak kişi örecek muhtarına Düşünün muhtaran, bir insanın bedeninde derisinde, kılların dibinde, kaş arasında, göz arasında, saçlar arasında bütün insan dışı bedeninde, derisinde, bel, -bel. Kimi, kaç trilyon bakteri var mutlaka? Ve içimizde Allah ne Bir insan olarak. Bir insan kaç trilyon bakteri var? Bakteri mutlaka? Allah bunların her birini görüyor o O yaratmış. Onu Allah'ın takdirine bağlı olarak o tanemiş. Her bir zemeye Mesela savaş oluyor bedenimizde. Bedenin savaş oluyor böyle. Bizi koruyan hücreler beraber akrivalar diyelim işte bunlara. Beyaz krişkalar böyle. Bizi koruyor bunlara. Ordular böyle bunlar böyle. Girden bedene hemen bir alarm alıyor bunlar hemen buna karşı bir savunan çıkıyor bunlara dağıtıyorlar. Savaş oluyor böylece. Hangisi kazanıyor? Allah dilediğini burada Allah'ına zafer verir Muhterrem Veli. Yani iki büyük meydan savaşı gibi böyle, iki büyük bir yere savaşıyor Muhterrem Veli. Uçakla, topla, tavla, gemiler savaşı birle savaşıyorlar, iki büyük ordu. Hangisi kazanıyor? Allah'ın dilediği kazanır Muhterrem Veli. Her insanın içinde sürekli her zaman savaş olur Muhterrem Veli, savaş işler böyle Veli. O niktabeye geliyorlar. biz savunanlar böylece. Hatta bazı bakteriler zehir saçıyorlar bu türler, böyle yaratıyorlar karşı. Antitoksin var, antitoksin böyle. Toksin zehir, anti karşı anlamı gibi böyle. Ona karşı böyle, onla yaratıyorlar bu böyle. İşte bak, insana bakın mutlaka insan bakamağa tehdit var. İnsan aciz ufalık mutlaka insan, insan sıvı insan mutlaka böyle. Ne diye aciz mutlak insan, aciz mutlak insan böyle mutlaka, aciz mutlak mutlaka. Bizim mikrop girer, elimizde bir şey gelmez. Mevlam bizi gördüğü gibi, işimizi, zerilere, mikropta gördüğü gibi Mevlam böyle, Bizi ölenler var öbür alemde, berz aleminde. Bizi yaşayanlar, onlar için ruh halinde. Mevlam'ın şürüğü böyle. Ama Rabbim onların çürüyen toplamı da biliyor. böyle. Tamam, Mevlam. Ondan Mevlam biliyor, Görüyor. Bu kadar melekler, gidiyorlar gökler, öte öbür alemler batır. göklerden Göklerin alemler, melek cebi alemleri var böyle. Meleğe aleallar var böyle Ne melekler ne melek am hatır Dünyadan büyük, güneş sisteminden büyük hatır onlar. Bir melekler böyle. Aşk ile Allahcı ki dolu melekler böyle. Aşk böyle. Yani güneş sisteminden büyük hatır melek hatır böyle. Adamın tevhidi melekler böyle. Böyle aşk böyle Allah teşbih ediyorlar bunu. cikir Allah'ım da öyle. Hepsini evladların görüyor Mamede. Şu an cennetler var çünkü cennet var Mutehamele. İşte melekler var huri var. huri kızlar var böyle. Bilmem var dilikanlar var böyle içerisinde. Onlar Allah cikiriyorlar. Hepsini evladların görüyor Mutehamele. Hepsini böyle. Bir örnek daha vereyim inşallah insanla ilgili gene ve işitme. duyma. Bize öyle kulak vermiş Dış terenler? orta ortağı, iç kulak gidiyor böyle, beyine doğru böyle, böyle. Kim bu düzeni kurdu? Allah kurdu bu teren okunu ya. ya. Kulak yaratan kepçe gidiyor. bak? Kavri alıyor beri sesimizden. Kep olmuyor böyle. bak, iki tarafımdan beri. İki taraf oya beri. En az alıyor mı terenler? Dış kulak ortaya veriyor, iç kulak gönderiyor, Beyne gidiyor mu terenler? Dünya beyine ama aslında kulak diyemez bu. Edip bir şey mi almıyor beri? Geliyor mu dümdüz beri? Neyini duyuyoruz anlayamıyorum ben. Gele gidiyoruz. Biz duyuyoruz ama duymamız sınırlı mı da ama kısıtlı mı da? Uzaktaymış bir şey bir şey söylüyor, biz duyamıyoruz senleri. Yani anlayamıyorum duyamıyorum senleri böyle. Mesela kişi çalışıyor Tarlada. bağda çalışıyor. Bir ağaç burada bir ağaç da öbür tarafta böyle. Meyve topluyorlar bir orada bir orada. Tarlan bir ucunda öbür ucunda bir, bir şeyler bağırıyor, anlayamıyorum ben. Duyamamız kısıtlı. Sonra biri çok yavaş konuşsa, çok yavaş konuşul duyamıyoruz mu senden Mesela karınca konuşuyor karınca, antene konuşuyor karıncalar. Onu duyamaz senden bana. Onu duyamayız herhalde. Sonra birisiyle konuşurken ikinci, üçüncü bir şahıs araya girdi mi? Karışırız böyle. Karışırız böyle bana. Bir de konuşuyoruz, bir de emşo diyor. Mesela evinde insan hanımından mühim bir şey konuşuyor evinde. Eşinde. Kişi mühim bir şey konuşurken şöyle bir babam ama bir karı. Oğlum tutur bakalım. Tutur bakalım dedim. Öyle yaşadık. Ya, ya, ya. ya mesela iki üç kimden konuşsa karışıktı Ya Düşünün ki yüz kişi kimden konuşsa hepsi bir ses çıksa farklı ama sesler böyle. Herkese başka bir konuşsa bir uğultu olur kızı anlamışlarından var. Ama Allah geleceği Rabbimiz olarak bakar. O bize şey, Mevlamız, ona kul olalım demiş Mesnevi'de. Yapamadılar. Bu da, bu da. insanlar, bu insanlar da tabii, bu insanlar da. O dua böyle böyle. İnsanlar da öyle. Mesela bir cami cemaati her gibi dua ediyor. Allah'tan bir şey istiyor. O kişi biliyor ki Allah onun şey duyuyor. İnanıyor ki Allah'a şey diyoruz onda böyle sıkışık bir şey böyle. Hele Hac Meclisi'nde Arafat'ta. tamam Kâbe'de oluyor bu. Ama Kâbe'ler ki bir yandan da bulmamıyorlar. Ama Arafat'ta hepsi o hacıların Düşünün ki 3 milyon, 4 milyon hacı yaptı. Erkeğe kazanıyor, yaşlısı genç böyle. 3 milyon hacı Arafat'ta vakfı edip dua ediyorlar Mevlamız'a. Milyonlar, Milyonlar kişi. Her bir Allah'a dua ederken gününde ediyordu Arafat'ı bilhassa böyle. böyle dünyada Allah'a dua ediyor, bir ağla alır böyle. Şükür Allah'ım şey, eşime sağlık verip, oğluma şahat ver, şun ver. İşte neyse artık ne inşallah dünya artışlı böyle. Ki işe böyle böyle. Ve buraya herkes Allah'a i̇şte Allah dua ediyor şimdi. İşte oturamaz, rahat edemez. Ve tüm marifati de yer yüzündeki bütün insanlar. tabi kim Allah'a dua ediyor, Kur'an okuyor, namazı kılıyor, Allah zikir diyor, tesbih ettiği gibi Tabii şarkı söylüyorum da var muhtemelen böyle. Gol diye bağıran da var. Bilmem, söylen sayan da var. Öyleyse duyuyor muhtemelen böyle. Bunun dışında o kadar karıncalar, yani bir vadeki karıncalar insan daha fazla bir insanı böyle. O kadar karıncalar, yer altına karıncalar. Öcev, Öcev'ten, şunda Bunun deneyecek balıklar öyle. Hele balıklı, balıklar Balıklar böyle. Uçan kuşlar. Böyle. Esen yel böyle her bir atom, her bir zerreb, hele melekler, her gök böyle, her biri Allah'a hamd ediyor, tesbih ediyor, zikrediyor, şüphe ediyor, tevhid ediyor, tehli yapıyorsa, hepsi bunların, hem görüyor, hem sesini duyuyor ve karıştırmadan. Kula bak, mesela kula bak böyle. Yani kul, bir kişiler dinleyebiliyor, belli mesafede, belli bir ses tonuyla konuşabilirler böyle. Konuşabilir böyle. Üçünün kişiye, bir dakika değil böyle. Bir daha geliyorum, bir dakika dönüyorum. İşte ne yazık ki böyle, haşa böyle Allah tanımayanlar muhtemelen böyle. Yani belli bir yere gelince makamın, para, pul, onca böylece. Yani haşa benim diyenler muhtemelen. Benim diyenler böyle. Neydi onun başı? Sonunda oldu muhtemelen. Ya yani başı neydi? Damla su, sonu sürmüş deş. Kokuşmuş leş böyle İnsan öldü mü? İnsan öldü mü? Hemen başı katlaşır o şey. Katılaşma başlar. Vade ölüm katılıyor. Ölüm katılıyor. Yani Kişi öldü mü? Hemen biraz sonra katılaşma başlar böyle. Hemen böyle, böyle. Bu iş hemen içine bağlanır önce. Ağ çıkmamasıya yoksa yani. Onun içine bağlanır böyle. Katlaşım başlar. Sonra hidrasafı aşağı şey, ondan sonra katlaşma çözülür. Çürüme başlar sonra. Hemen çürüme başlar başladı başlar. Yani insan, üç bak bir ne halde gelir ki istemiyor böyle. İnsan bu işte böyle. İşte anlamı bu Sübhan Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Sen her türlü sandıktan bile zeksin Allah'ın böyle. Her şeyi görüyorsun Allah, her şeyi böyle. Renkli renksiz, madde madde canlı cansız böyle. Her şeyin size işlisin Allah'ın böyle. Her şey gücü getir Rabbim. Her şeyin iradene bağlı Allah. İradene Allah'ım böyle. Azamet, tasarruf böyle. Yani evrede otorite olmasın evren bir anda gider ama başta gider mutlaka. Otorite olmasa böyle yani. Yani hakim mutlak değil böyle. Mutlak hükümdar, hakim böyle. Hükmeden böyle otorite ki böyle rubiyet, uluhiyet dinler. Tam böyle bir zaptırap böyle alemde böyle. Bir yem ailesi maddetleri dünya bazen daralır teğamı sıkılır di böyle. Neden konuşuyor insan bazen teğamlar? Var sabiler var ama sabine her bir büyük evliallah her bir böyle. Sızdıklar, faruklu emfaruklar var ama orada teğamın o kadar yüksek makamda ki bazen teğam ölüyor hal oluyor ki teğam bazen hal böyle, bazı öyle hal alıyor alıyor hal alıyor ki böyle öyle hal alıyor ki. Onu yapıyor böyle konuşa alınamaz böyle. yapıyor konu alınamaz onlar hal böyle böyle kimi konuşacak han Cevval böyle. salam yanında. başı mektup yanında mert Afrika diye böyle düşen bir profesör müteremler bir köye gitsin yani bir dağ başta bir köye böyle okumaya gelen insanlar demir der. oturuyor köy kafesine girdi arkadaşları sıkılanıyor müteremler bu da oldu böyle. Bir gün Peygamberimiz Cevdet Aleyhisselam'a gelince kendisine karışım Cevdet ve onu karıştırır onlara. Karışım Cevdet, niye bu kadar çare geliyorsun be? Ya sık gelsem, özlem duyuyor musana? Yani ancak o muhatap Peygamber'e muhatap böyle. Yani, ya Muhammed olsun. Yani, Biz Allah izine benden yerim kımıldamayız batar mesele. Hepinizin bakam mualimim var, her meleğin makamı malumu var. Her Birleme Her meleğin makamı malumu belirli makamı var. Nasıl gibi, ay gün yıllar ayrı bir yörüngesinden aynı noktada. Ayrı bir böyle. Böyle böyle. Dünya kimir, kaç milyar yıl aynı yörüngede, aynı hızla dönüyor. Yani bu akılları emes otağımda Şimdi bir şey döndürürsün bir şeyi, o zamana yavaşlar burada. Yavaşlar böyle. Yavaşlar var. Biraz ay çekimi var mesela. Ay çekimin dünyanın bir freni var böyle, ay çekimi böyle. Freni var böylece. Mesela dünyada denizlere medezir var, çekiyor denizleri çekip bu şekilde. Ama bak, dünya kiminle kaç milyon yıldan beri aynı hızla dönüyor muhtemelen? Hız dönüyor böyle, yavaşlar böyle. İnsan bir kastan çevirsin, teker çevirsin. Mesela bir şey ettin, pedallayın böyle, boşta... Teknik, okşu olsun. Böyle. insan bir kısmı çiğri bıraksın, kız döner böyle. Sonra yavaş yavaş yavaş, yavaş yavaş derken, durun sana, durun böyle böyle. O kadına kudat batırlar, şibana Allah, şibana Allah, şibana Allah, şibana Allah. Ama ne yazık ki, biz bu teşbihatı yapamıyoruz sonra böyle. Şibana şibana şibana şibana şibana şibana, onlar onlar batıranlar zaten. Ben, çürükümde biri vardı, Bursa'dan. Adı Şaban Fendi derlerken, Şaban Fendi diye. amcama gelirdi bu terbiye, Bursa'dan böyle. Amcama gelirdi. Onun böyle güvercine vardı böyle. omuzunda da böyle, güvercinde böyle. İpek yani bu, eşit kendisi. Mehmet Aki Bey'in memnuniyetinden. Rahmetli amcama gelirdi bu. Al, i̇ki sene Allah'a rahmet eylesin. Bu, Şaban deri kendisine ben, çürüküm o zamanlar. İlk okulda iki evden gidiyorum o zaman böyle. Gerçekten ben bile şu an altı öldüğü kadar böyle büyük kanus sahibim kendisine böylece. Şimdi eve gelir, gitsek bir yere kuşa, koma bir süreye, hemen kutup bak, öyle kutup böyle. Sakın böyle, böyle da ayrılma burada böyle, kuyur. Asak bir ayrılma böyle, hiç kutup olmadan böyle. böyle. Ayrılma oradan. Bazen zaman zaman gelip birden gitmesi gerekiyor. O otobüse bindiği anda kuşuna kaybolmuşa gidiyordu. Ne böyle. Bu arada bir şeyini kıyamadan serelim muhtemelen. Ondan sonra asıl konuya gideceğim inşallah. Bursa bir gün bu elini alıyor. Bastonu heykeli dövüyor. O Bursa'nın meşhur heykeli. Bastonu başta dövmeye. Sen bu konuya sakladın. Sen bu konuya açık yaptın. Hem bağırıyor o şey böyle. Bir şikayet oluyor. polis biri bunu götürüyor. Karakola götürüyor. İri yöre kendisi yapılıyor böyle. Çok kuvvetliydi kendisi. Bu tabii Tanrı kendisi. İpap alamışlar. Sarmışlar. iple alamışlar. Yatırmışlar. Bir duruyor böyle karakoldan. Hanımı haber geliyor diyor. Oldu Üstelmen'de. Oldu. Üstelmenmiş oldu. Hanımı da Elmas Teyze'yle biz kendisiyle. Hanımı çok hanım Osmanlı bir kadın oldu. Öyle kadın kanlı böyle. Hemen kadın karakola geliyor. Görünce alan başlıyor. Şaban ne yaptın böyle. Bir rezil sen bu şekilde böyle. Bak şu haline. Bak mutlaka mahvettim böyle. Elmas ne var bende. E ne olacak. Ben sana koparım onları. Şu an bir şey Allah diyor mutlaka böyle. Vallahi biz iklim de mutlaka böyle. İpamık da alın mutlaka böyle. Bir, bir Allah diyor böyle. Kulüse bir ülkü Bir komiser... Şu halde geldi akleden çıktı seni bana verdi yani. Akleden de karşısına Bir gün bu camiye yaslamaza kıldık bu selamlar. İri tesbih aldı böyle. İri tesbih aldı. Ayağa kalktı, "Cemaat durun dedi böyle. Görsünler var. Cemaat durun." de kıldık böyle. Yani otorite sesli bir şey böyle. "Al deme, sus sus sus sus." <gülüyor> olmadı, olmadı dedi bıraktı gitti tören böyle. Yani bir olmasa işte oturan böyle. Allah'ın adresini çok büyük almas harika edildi muhtemelen böyle. Yani biz hiç unutmuyoruz o sözünü. Gözüm önünde böyle. Al da teşbihatı. Sus, sus, sus, sus yoktu böyle. Olmadı, olmadı, olmadı, olmadı. olmadı Çırk ettim muhtemelen böyle böyle. Yani bu teşbihatın bakan bir kelimesi o kadar değerli ki böyle bir teki Subhanallah Subhanallah Subhanallah Yavaş, muhtemelen, yavaş, böyle. Eve işte camide müezzem? Çabuk şey yapıyor, uyumasın yanda. Uyuma daha uyumasa. ber yapmak bir daha bunu yapmak ister böyle? Haşa bir abi çektirin çetin, peygamberimize tesbih, peygamber bekledi ama bir adam şuna demesine, ne kadar bana? Cemaat yap bir daha şey böyle. Kendi kendine böyle. Ama imam uyumaktedir, farz namazında. İmam ustalığını verdi mi? tamam cemaatin şart bitti bana. Herkes sen sonra böyle. Son sını yavaş oku. Girişle bakma sonra. Dua bakma. Dua mim diyorそれで. Mü? Namaz mı diyor? duaya Yine aldı. Rabb'in siyahı veriyor. Ne ki hak etmeyin namazı böyle. Ne geliyor bu tecvidi yavaş böyle. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Gelin ikinci kelime inşallah Elhamdülillah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, buna deniyor mehamid kafe, bütün ham övgüler, medihler, şükürler, şey hepsi bunlar, lillahi, burada bir lam var, fazla bitir. aslında li Allah'tır, hem de burada sakin düşüyor buradan böyle, Allah'ın hakkıdır, lam, lam istikak deniyor buna. Bütün hamd hamde sevgiler Allah'ın hakkıdır. Ancak bunun hakkıdır böyle. Allah maşhur böyle. Bütün ede övgüler böyle. Yine bu elhamde lam tarif başlar burada böyle. Yani hamdüllahi değil elhamdüllâhu tarif. Çok ince bunun mesleleri böyle de. Tabi özlemi çalışıyorum bunları. Buradaki lam tarı dört anlamına geliyor mutlaka. Yani cins istirak ad adı zihni, ad-ı harici. Buradaki istirak anlamına geliyor. İstirahat, istirahat böyle kalk olmuş, her şey kapsıyor böyle. İstirak ama böyle. Yani bütün her gün hamdını kapsıyor bu. Allah. Nasıl kapsıyor? Bir ateist de, bir dünsiz de, inkarcı da Allah'a hamd eder. Allah şey alamaz. Niyeti olmadığı için böyle olmadı. Mesela şu meclisinde, kış meclisinde bir portakal alır bakar, oh çok güzel, soğuk tatlı bir portakallı. portakalı. Portakal, yani övüyor ama. Ne deviyor böyle? Kim yaptı yarattı portakalını? Kim yarattı? İnsan mesela tavana bakar da, ne güzel çakılmış şu ne bize yaptı? Kim çaktı bunu der, Mesela, Onu övün insan böyle. Bu badanı kim yaptı? Şu badanaya kim yaptı böyle? Yapan kişi şey oluyor böyle. Yapmadı yani. O muzu yaratan, elma yaratan, kara topraktan, yani, kara toprak mı söylemişlerdir? Yani, kara toprakları yani. Biri toprak böyle. O kara topraktan Mevlam, yani. kara topraktan Mevlam, yani, mandalası, limonu, grep ortuğu, muzu, elmaları, armutları, ayvalar, çeşit, çeşitli meyveleri yani. böyle. Yani, Mevsimine göre üzümü, karpuzu, kavunu, narı, akı elini söylemişlerdir. Mesela nar, Tanrı üstüne bakıyorum, içine de akıl duruyor sen böyle. Yatsın Yaratan Mevla muhtemelen böyle yapıyorum. Sıra sıra böyle böyle. Arada ambalaj kağıtları var, zar var mıhtemelen bile, bile karışmadan böyle. Sıra sıra, dediler mi daha Bunu kim atıyor böyle? Yumurtaya bakıyorum mesela, yumurtaya bakıyorum böyle. Sarı beyaz birine karışmıyor muhtemelen böyle. Karışmıyor. O sarısı ayrı bir ambalajlar böyle o ambalajlar. İki böyle. Beyaz ambalajlı bu şöyle. Ya karışım böyle. Neden demek ki bazen sığ beyazı kullanılır. Asıl sarısı kullanılır bazen böyle böyle. Sonra yumurtanın kabuğundaki denge o hassas denge bak. Hassas denge böyle. Yumurtanın kabuğu daha zayıf olsa daha tavuktan çıkarken yorulur mesela yani basak kırılır böyle böyle. Alır ki onları eline kırıyor böyle. Böyle. Daha sert olsa ne olur? Işte, kırıp, çarparken kırıldı, dökülü giderek ne işte, muhtemelen böyle böyle. Yani yumurtamızdaki denge ya. Yaratan onlara muhtemelen onlara, yaratan onlara böyle, böyle. İşte ne gerekli? Elhamdülillah, elhamdülillah muhtemelen böyle. Gözümüzde bize gösteren, korku işittiren, rızkı yaratan Mevlam, rızkı yaratan Mevlam böyle. böyle. Sonra sonra Yürüzlük ne kadar güzel de olsun ne gerekiyor? Damak tadı olmadı mı? Hiç mi? Başka Yani damak dediğinde yani şey olmasın, yani dil altına bir küçük bir merkez, sinir ucu mu? Hücresi, yani sinir, sinir, sinir ucu ver. Damakta, sinir, sinir ucu, hücre yerler. Cansız bir varlık ver. Bilimsel bir varlık mu? O olmasın, yani bütün gıdaların tadı hiç kimliği kalmadı. O Kişi ne yapıyor? Mesela göze bakıyor. Gözü güzel görüyor böyle. Koku da falan güzel geliyor. Ama yetersiz. Bilmediği şeyi. İnsan mesela bilmediği bir şeye bakıyor. ilk defa görüyor. Bir yere bakıyor. İşte bir göze bakıyor. Görüntü güzel. Koku da güzel geliyor. Ne gerekiyor ama son noktaya kim koyuyor? Damakta da koyuyor. Kişi bakıyor hemen. Yavaşça bakıyor. Böyle. Yavaşça bakıyor. Hemen tal yapıyor, hemen rapor veri ama yarın geldi yani, mi Anında böyle, tamam bu güzel böyle. Devam mı? Olsa devam ediyorlar. Damakta not ediyorlar. Bunu yaratan kim? Bu kuran kim? Allah aşkına tam da Ya mürler yedi mi onlar? Onun için ne yaptı? Aşkından mu seyrediyor? Allah yanmış da onlar, tam da. Tepeküdü ne onlara? İbadet tepeküdü Yanmış da Allah'tan yanmış da onlar böyle. Yanmış da onlar mürlerse böyle. Demek ki kafirin de bedi Allah'a gidiyor. istirak onu kapsıyor. Ama o niyeti Allah'a olmadığı için o seyraftan mahrum kuruluyor. O madde de kalıyor böyle. Karkusu över, rengini över, tadını över, kaynak suyu buluyor, soğuk, of, ne su, su da böyle. Yavun çıkıyor der. Buradan geliyor der. Şu bu der böyle. O madde de boğulur. Allah korusun. O seyraftan mahrum kuruluyor. Müslüman ne yapar? Üstü aşağı perdeleri batırır. Aşağı perdeleri topada görmez. Güneşi göremez. Hepsini yaratan, düz düzenine kuran Allah Celle Câlu Allah'ımdır. Onun için Elhamdülillah. Ancak Allah'ın mahsul hakkıdır. Şimdi burada bir de bu tesbihatta burada bir düzen var. Bak burada. Sıhamet Önce Sübhan Allah. Allah'ın azameti kudreti kudeti her şeyi görebilmesi. Böyle sonra o Allah veli ashabımız var. O'na hamd sena. Sen ne oluyor? Tedbir geliyor. Artık Allah'ın büyüktüğü konu teslimiyeti buraya böyle. Allah-u Ekber. allah Ekber. Allah-u Ekber. Artık kuru benimle oluyor. Yani Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Allah en şey Allah. En şey Allah böyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. O böyle. Oldu 99. Vekalet tamamen niye? Bu işin bir tanımları çekmişti. Bir tanımları çekmişti. Bir de cemaatta bunu çekerken genelde Allah'a verdiği cemaat 99 kız yüzü tamam mı cebat? Onu mezun tamam Mezun ne sana ne bana ne? <gülüyor> Herkese kendisine böyle. La ilahe illallah. Bak şimdi bir tamamı böyle. Kerim-i Tevhid'in kapsamlı geniş kapsası böyle. La ilahe illallah. La burada harfi nefi deniyor buna. Nefiden olumsuzluk yapan bana. La ilahe, ilâhe ilâhe cin şey yoktur evrende illallah Allah'dır bende. Ondan başka ilah, rob, rubbiye çok muhtar bende. Kişi şöyle bir bazı zamanlar yani bir daire çekecek istemi aslında böyle. La ilahe, illallah aslında daire böyle. Ve kadın başlayacak, ki bütün ilahları atacak kalbinden. La ilahe illallah. derken böyle. Kişi bakacak ki, kişi kendis ile olabilir mi? Olabilir mi yani. Bir yılan soksa kişi çıldırır sen. Bir arı batırsın, yine batırsın. Bakın böyle ya. Yani. yani bir arıstıra geçmeyen, bir korkan, ürperen, yürüsem korkan kişi. Ponya kaplayan kişi bu ya. Yani nasıl ile olur mu, böyle böyle? Ölecek kişi yaşanacak, hastanecek kişi böylece. Peki dağlar taş ile olur mu? Aşağı canlı taşlar olmaz ol, ol, mı? Yıldızlar olmaz mı? O halde ne geliyor? Evren dolaş. La ilahe illallah. Anca Allah'dır. İlah odur. Yaradan, yöneten, yönlendiren, her şeyi gören bilen odur. Vahdehu burada tekiden geliyor bir olduğu halde, bir. Vahdaniyet. Vahdaniyet. Eşi dengi, benzeri Başka, olmayan. Vahdehü Allah Celle, Celle bir olduğu halde Allah bir. Buradaki bir sayısal değil, işte kemet vardır, bir de keyfi böyle. Yani kem sayısal, kemiyet, keyfi Allah birdir Celle, Celle böyle, böyle. Yani ilşi, Denge benzeri olmayan Allah birdir mevlamda böyle batığımız zamanlar her bütün cihetlere mahlût diye yazılmıştı. La şerikele mevlamda şeriki orta yok mevlamda, şerik ortak mevlamda. Ortak orta şerik. Şimdi evde mesela hanım temiz yapacak muhteremler. Ne dedim mi eşine? Adınlar şu kolduğum şeykeli diyor. Hadi şeyi ortak yarın diyor. Yardım edelim böyle. Bak şimdi adın böyle. Bir inşaat ev yapılacak mı? Kişi şey yapamıyor böyle. İmar ayrı, mühendis ayrı, hafifçi ayrı, demirci ayrı, kalıpçı ayrı, betoncu ayrı. Eden side -side şey ben aslında kiran size istemiyorum böyle. Yani insanlar ancak ortaklaşa bir iş şey yapabiliyorlar böyle. Yapabiliyor böyle. Kişi bir şeye kaldıramıyor. Ne diyor bu şeyler? Yardım eder misin bana arkadaş? Tuttur bu şeye böyle. Bak burada "Zaadhu Allah sheri ke leh". Allah birdir, eşlik bezleri yoktur. Onun harşa şey ortağı şeriği yoktur mevlamızın böyle böyle. Devletini yaratır mevlam, devletini yönetir. Büyük büyük büyük onur, büyük yetiş. Yerlerin gökten bütün ülke O'nundur. Egemenlik O'nundur. Hakkı O'nundur Mevlamız'ın. Ancak O'nun evini süzü geçer böyle. Ne derse Mevlam? O'nun. Eşe Mevlam dildiği olur. Birkaç olarak döneceğim. hamdı, tekrar buraya geliyor. O'allâ hamd O'nundur. Ve lehül lehü lam lam istikak. Hamd öbür gün Medide'e ancak Allah mahsustur. Yani ancak Rabb'i övülür. Bunun da nere karşılığı? Elhamdülillah mıdır? Elhamdülillah. Yalnız hamd, övgü ile şükür farklı. Şükür ayrı mıdır? Şükür ne zaman olur? Şükür bir kişi korktuğu bir kurtulur. Çok şükür kurtulur der. Hasta yakalandı. Tehlikeli bir hastalıktır sağlığına kavuşur, çok şey kurtuldun der böyle. Yalı bir trafik kazası geçirir böyle, yani bayağı büyük bir korku atlar, uçak havada arzalanır, korkar, yere mi çok şükür der. Şükür, bir insan ya korktumdan emin olur, kurtulur, ya kişi bir nimete kavuşur. ona şükür bu buna böyle. şükür böyle. Hamd ise, övgüye layık olduğu için hamd edilir. Övgüye beylem. Yani Allah-u Cerece Mevlam levül hamd. Hamd layık odur. Övgü odur. Övgüye o da layık. Tek yaratıcı. Derimler. Her şeyi gören, bilen, her şeyi gücü terim Mevlamızın kuyruç sahibidir. O hamd edilir. Ve yüve Allah-u Cerece Mevlam nedir? Ala külüşe'nin kadir. Her şey Mevlam. Kadir-i mutlak. Tevbe Mevlam. Yani onun verilen kudreti, azameti sonsuz sınırsızdır böyle. Mesela tıp bazen bir yere durur, tıp bir duruyor böyle. Artık her şey bitti, böyle ilaç kabul etmiyor, bir şey yapamıyor böylece. Amin verdam, dilersen otelimler, verdam bir anda kudus şiva verebilir verdam böylece. Dilerse alır verdam kudus sever, alır verdam kudus dersen verdam. İşte bir insan Namaz sonra buna devam ederse otuz defa Sübhanallah için ile böyle. Otuz defa yavaş ya böyle 30 defa Sübhanallah. Otuz defa da Elhamdülillah Elhamdülillah Tekrar diyorum Elhamdülillah değil. Elhamdülillah Elhamdülillah derse kişi otuz defa da Allah-u Ekber Allah-u Allah bu. Artık Allah'a teslimiyet derler. Böyle an önce kibriyasında, azametinde kula yokluk hali böyle böyle. Teslimiyet etmektedir. Allah-u Bu işin namaza başlarken de tek başlarken evveli. allah diye yani gerçekten kulun dünyadan kopması, kulun kendini unutması, ruhiyette kulun fenafile olması böyle. Onun için tek böyle. Allah-u Ekber. Yani Tek tekbir yetmiyor namaza böyle. Bu işin ne deniyor? İntikar tekbiri gerek. İntikar tekbiri böyle. Rükkan değişince tekbiri böyle. Kıyam tekbiri oldu El oldu Allah huzurunda hakkı böyle. Okudu Kıraatı'nın. Fatih'e okudu. Zaman okudu böylece. Rükkan edecek. Yine tekbir burada yenileniyor böyle. Yani ey unutma kulun beni. ben Unutma kulun beni. Böyle Kul rükkan edecek. Allah-u Ekber. Allah huzurunda rükkan eğilme. Allah-u Ekber. <gülüyor> Azamet evelamızdır. Azam. Bu işin rükül ne nasıl oluyor teşbih? Azamet. Subhan Rabbi azim olayım. Subhan Rabbi azim. Sübhan Rabbi azim. Rabbiyel azim. Azim olan Rabbimi azam olan Rabbini teşbih ederim nevelale. Kalkır kıl rüküden ya seci girecek ya tekbir evelale. Allah Ekber. Allah-u Ekber böyle. Kuluk tene atıyor secdeye. Muhtemelen. Kulun en büyük kulluk makamı secde böyle. Yani yere kapaklarla alınır kişinin onuru beyindedir muhtemelen de. Evelinlik duygusu alın derler ya. Dik kafa derler böyle. Yani işte o kafayı dik kafayı eğmek böyle. allah sonunda teşhidüme koyar insan böyle. Sece kapan evlamızda. Burada ne gerekir? Geremek tekbir geliyor böyle. Tebrik gelir burada. bu arada. Bu kişinin bir afoluğu Mise Zebedil Bahri Denizin köpükü kadar olsa bile kişi günahı aldığı anda başlamaktan böyle. İşte elhamdülillah bize böyle bunu vermiş. Peygamber bize bunu açıklamış bulmuş. Ali Samas'a bunu bulmuş. bize Namazın sonra bu üzerinde çok durmamız gereken hatırlamaktan böyle. Yani alışılmış böyle sivanda sivanda sivanda sivanda sivanda alal alal alal alal alal böyle her amle tamam tamam böyle kalk koşana git böyle. Tabi alamamış namazdan böyle. Halbuki camını sıkılmamak mutlaka böyle. Namaza sıkılmamak böyle. Ne gibi hocam böyle? Keseme Kes, ki filbarı hocam böyle. Namaz camede böyle. Keseme ki filbarı. Gecikte balık gibi böyle. Deniz kıyıya ru mu? Mesela dağda ve dağ yeri kıyahu balık. Balık çırpıyor muhteremler. Neye? Yani denize gidecek şey böyle. Yani suya gidecek şey böyle böyle. Denize girdim de mi? Rahatlar. İşte gerçek mümin de özelliği bu muhteremler. Ölçü bu güzel ha onları böyle. Yani kendinize bakalım. Eğer camide sıkılıyorsak, namaz sıkılıyorsak o zaman korkalım muhteremler. Kuşun kafesteki duruma benziyor. Bu nüfak ayı Allah korusun muhteremler. Allah korusun. Böyle camiden ziyaka, Allah evi orası böyle odur. Orada şahıplar yığın yığın geliyor böyle böyle. Allah Allah kuduk edilir orada, meybber orada geliyorlar. Allah dostu oraya geliyorlar. Çok büyük alem oluyor. Camilerde, namazlarda, dilin dilin namazlığı bunlar böyle. Bir de namazın sonunda, bir namazın sonunda burada kulu oluyor. Yani namaza böyle. Kulu namazı devammış için böyle gelecek. Allah teşkilatı, yavaş ben sana böyle. O dediğim gibi Şaham Efendi rahmet dediği gibi bu tanem böyle. Olmadı olmadı böyle. Olmadı olmadı. Bir şekilde. Peki tespih denen şeyi çekmek şart mı muhtemelen şeyim böyle? Tesbih. Şimdi camiden çoğunda tespih oluyor. Şimdi vuruyor böyle? İşaret ediyor böyle. Atamıştın ama atam, tespih ediyor böyle. Teğamız tesbih kullanmadığımızda, varsa mıdır böyle? Az saatte tesbih yoktu böyle, yoktu böylece. Yalnız bazı yaşlı kadınlar sayı eksik yapmayayım diye, nasıl yapmayayım diye kurma çikredi yaparlar böyle. Kurma çikredi sırına koyarlardı böylece. Bu periyodun bir gün böyle, amacı bir gün bu böyle, böyle. Ondan başka konuşacaklar işaret olmaları gibi, parmakla böyle, böyle. parmakla damakla böyle. Böyle, böyle. böyle, parmakla böylece. Mesela şöyle buyuruyor bazı büyük böylece. Mesela bana rüyamda öyle biri gösterim olsaydı üstüne şahbet edecek. Ama şöyle böyle üstüne böyle. böyle. Sıbaallah, sıbaallah, sıbaallah. Kapınca on beş lira. Aşağı mı aşağı mı şekil? Otuz böyle. Üç daha söylüyor, otuz böyle. Kim mesela teşvik kullanıyor, böyle yapıyor. Bakmana kırmızı atmıyor. Param bir Daha damak böyle. Param bak böyle. Ne konuşacaklar mutlaka böyle. Parmağını konuşacaklar ama aşırı olacaklar bunlar, Şahitlerin çoğalması için ne gerekiyor da Parmağını yapabilirim, bana mahkul vereceğim. Ama parmağını yapamayan yapabilirim, yapabilir böyle. İbn-i Abidin'de la-be-ese buyuruyor. La-be-ese. la be la yani bir beis yok, bir sakınca yok böyle. İbn-i Abidin şöyle buyuruyor. ...la bes olan şeyi yapmak daha iyi bile böyle. Şimdi bes çektirip anlamına edilir böyle, böyle. Demek ki... ...kamik yapabilen... almak böyle. Yalnız ne gerekiyor burada? Yavaş yavaş, yavaş yavaş yapma gerekiyor. Bir gün... ...Hazr-ı Utbetül Gulam deneyen bir zat vardır. Utbetül Gulam. Öncelikle köle bu. Köle de kendisi. Sahibi namaz kılmarmış sahibi. Efendimiz namaz kılmıyormuş... Bunu tabi namaza doymuyor Bir vakit buldu mu yani sahibinden böyle izin alıp ve bir zaman vakit buldu mu hemen namaza durulmuş böyle. Bu zaten sahi kiramı da özelliği bu muhteylen böyle. Böyle bir ifadesin sonunda seviyla terahüm rükyan seviyam rükyan bak ben yani bu adı kelime çok tırk oldu. Böyle bak. Terahüme rükkan sücceden. Onlar melam biliyor. O sahabeleri görürsün. rükü secde halinde. Rükü mübarek ederiz. Çok rükkü de, çok secde. Yani sahabeler sefer'e giderken mola verilince o gün koşullarında sefer deve üzerinde. At üzerinde. Genelde çölde deve kullanılırdı. Bazı da olur böyle. Yeğen girende bazen de. Tabii çöl duasında, ikliminde. Güneş muazzam yakıyor. E, taşlar kızmışlar. kum gece kızmış. Tabandan yakıyor. Güneş yukarıdan, tepeden yakıyor. Her taraf yanıyor. Çöl içerisinde. Telemişler. Bunların molal bedekleri zaman ne yapıyorlar? Namaz dinliyor. Namaz da dinliyor. Namazı. Namaz dinliyor. Namaz dinliyor. olan her namaz oraya haber. Olmuyor. Su yoksa teyim mi oluyor? Her biri hemen şöyle böyle. Nafil ama böyle. Allah-u Ekber. sen böyle. Böyle bir namaz kururken böyle yavaş yavaş yavaş kuruyorlar. Ama dinleyelim o zamanlar. Bir peygamada Hazreti bir, bir abişe bir ez oku da biz rahat alıyoruz böyle bir anda. Ya bir adam ez oku da biz rahat al bizi bak. Ezra bir rahat al bizi böyle. Yani bir kez düşmanlar bir sıkılmışlar. Daralmışlar. Böyle. Duram, bunalmışlar böyle. Muharik'in Bu kendilerine böyle bir alır. Mesela oku okuda bizi rahatlayın böyle. Yani namazı duralım da namazda rahatlayalım namazda böyle. Yani namazı rahatlama böyle. Rükü secde böyle. Bir de bunun bir özelliği daha burada. Burada namaz mühür mühür da de rükkan buyuruyor. Rükü secde buyuruyor. Şimdi namazda Dört hareket var bedensel. Kıyam, ayakta durma böyle. Rükü, secde, oturma böyle, kuğut. Oturma böyle şey. Şimdi ikisi, kıyam ve oturma, bu ibadet olur, onun bir şey olabilir böyle şey. Şimdi, karşıdan bakıyor birine bak ayakta duruyor böyle. Belki, bakıyor etrafına böyle. Ya otur, dinleniyor belki de böyle. Ama karşıdan gördüğünüz kişi rükü, secde değilse, namaz kıldı, Demek ki namazın da özü rükü, secde ve secde Rükü secde. Biraz rükü secde bunların teşbihatları bunlarla. herhalde. Rükuda üç defa en aşağı azametle hamd eder. Sübhane rabbil azim. Azamlığın Rabbi denir böylece. Diğer namaz kıldırırken rükudan kalktı böyle. Şimdi <Segülüyor> Allah'u peygamber asıl esas adet. Yunus sahabe ya ne oldu onlar böyle. Resulullah Mirafta Kur'an'a veririz güzel. Nasıl okuyor böyle? ne hal oluyor o mescitte O bütünleşip kerpiçten, temeli taştan, kerpiçten ama sıvısız gelirsiz o işte hurba dalları üzerinde. Altta kum. Hasır yoktu o zaman böyle. İl böyle. Hasır yaptı O durumda. Ama cennetten tatlı onlara muhtemelen böyle. İşi olmayan hemen gerimleşti de orada huzur vurdu o zaman böyle. Peygamberimizin miratatavale-i samazetleri namaz kıldırırken ülkeden kalkarken Peygamberimiz söyleyince yani Allah hamdini, hamd işliyor anlamaya geliyor. Sahabeden biri onda da coştu birden beri. Coştu birden beri. Ne yaptı sahabeden kişi? Rabbena velekel hamd diye bağırdı. Böyle, o güne kadar bu söylemiyor namazda. Yani Semihallah önce hamd deniyordu. Tekrar size gidiyor böyle şey. O sahabe ne yaptı? Yani Allah Allah Semihallah aslında iştirme anlamaya geliyor. Allah işitti yani semya fil vaziyetine giriyor böyle Allah işitti anlamına geliyor. Buradaki ecâbi anlamına geliyor. Allah onun hamdine kabul etti anlamına giriyor burada. Ki amde derse limen hamide yani kim Allah hamde derse Allah hamdini Allah kabul ediyor. İca ediyor böyle. Musa be Cüros'un ne yaptı böyle? Rabbena alek hamde bağdam işte böyle elinde olmadan, kendine geldi, utanmışlar böyle. Hayat işi çekildi böyle. Resulullah geçirdiğinde, Yüzyıl Sallallahu aleyhi verince, döndü. Kim doğar Rabbana aleyküm diyen? Hane yarısı allah. Ben de Yüzyıl Sallallahu, elinde olmadan farkında değilim böyle. Yani de gülümseydi, bu namazı söyleyelim, bu namazı da söyleyelim. Bu da sünnet taksir deniyor bana böyle. Böyle buydu, bunu söyleyin. İşte kalkıyor namazdan, yani namaz manevi sofra yani namaz böyle. Yani namazı doyurur asıl namazı. Manevi sofra böyle böyle. Bir de ön alt namaz, altyapısal namazı. Böyle. Altı şartlar var. Hemen gireyim namazı. Paldır kürüyor böyle. Altı şartlar böyle böyle. Abdestlik şunları bunları şartlar var böyle. İstibali köprü. Niyet en sonu sonra böyle. Bunu da yerine getiriliyor. Yani namaza gireceği kadar altı kapıdan giriliyor. Merkezi girinceye kadar evvel, vesile girinceye kadar evvel. Namaza bak tekbirle gülüyor. allah Ekber böyle. Elle kaldırıyor bu arada. Elle kaldırılıyor. Dünya arka atılıyor böyle. Tersin böyle böyle. Yani bu kalıyorken elin tersiyle dünya arka atılıyor böyle. allah Ekber. el kaldırılıyor. En büyük Allah. Şöyle diyor Evlullah'ın birisi. Haşa yani muhtemeler. Eğer Allah'tan bir bir şey var, onu düşün namaza diyor tamamen. Çok acı bir şey böyle, koku bir şey namle bak, öz evrullah ben böyle. Eğer Allah'tan bir bir şey varsa, onun namazı düşün o zaman diyor. Allah ekrar be bak, en büyük Allah cihan. Yaradan, yüne tan. O durum bütün cihetlerini götüre, egemi otorisü mü lan böyle? Namaza aklına bir şeyin gelmemesi gerekiyor. Geldi ne yapma diyor ki? Hemen kesme gerekiyor işin tüm vakidir o böyle. Hemen namazı böle gelebilir. Allahu ekber böyle. El bağlanıyor. Bu da nedir? Allah'a teslimiyet, rahmet böyle böyle. El bağlanıyor. Şey, janda olsa elleri bir gevşekli, tembellik böyle. Tekasür ediyor ona böyle diyor. Ya bilahi veli gelebilir böyle. El bağlanır, el bağlandı böyle. böyle. Allah'ın da artık kum kun teşbihatı böyle. Yani sen benim Rabbinsin. Sen beni yarattın. Yine sana döneceğim. Ya, sana huzurumdayım şu anlar böyle. Kullan mevla teslim etilmiş oluyor. Önce nasıl başlamaz da? Sübâreki vakit. Sübâreki başlayan böyle okuyor böyle. Allah'a tesbih edelim böyle. Allah'ın her sene noktasında münecesi Allah'ım böyle. Yani beni görüyorsun, biliyorsun, işitiyorsan sesini dertten okunuyor. Sonra evzi sekül, evzi çok mu yurttağım? Çok çok mu yurttağım ben. Evzi billah. Eğzi billahi ve şeytan recim ammada. Eğzi, ez sınırlara sınır amele. İnsan ne zaman sınırlı korkunursa, güc yetmez kişilerin başına gelir. Abi öyle şey. mesela insan bir çiftliğe giriyor. Kişinin abiyle dışarı tepeler var böyle. Salma böyle balzan diye böyle şey gözüne geliyor böyle. Kişimen koşar ev sahibine, ev sahibi onu sızır böyle böyle. Sızma Mesela günümüzde Türkiye sığınıyorlar. Kaçanlar. Neye sığınıyorlar? Gücü yetmiyor. Başka bir kapı bulamıyor böyle. E bu sığınma böylece. şey. Kula ne yapışı namazda? Şeytan Allah'a sığınıyor böyle. Allah sığınıyor. Yani şeytan kalbi gülüyor muhtemelen böyle. Eğitim akımı gibi böyle. Damardan dolaşıyor. Ama çok akıllı, bilinci bizden akıllı böyle. Bizden çok bilgili ama şeytan böyle. Allah korusun bir vesile bir şeytan Evan verir Allah korusun insan gitti mutlaka bedel bedel. Şeyt evin çarlağına varsa bedel. için ne abi namaza başlarken evmizi ben sınır bil Allah sınırırım. Mineşitandır rejim rejim olunan şeytan şeylerini Allah sığınırım. Allahın semanı koru. Çünkü namaza da yine yani boşum yarama yine boşum şeytan bir şekilde. Ama tam Allah sınırı birse etkisi gidiyor mutlaka. Şimdi her şeyin bir karşıtı var değil mi? Mesela aşılara mesela, hastalıklara karşı. Aşılara mesela, işte aşı oluyor. Asıl kurulması için böyle. Bu da neydi? Malib-i aşıyı elbette var. Böyle. Yani şeytana karşı malib-i aşı böyle. Bu elbette ki çektim böyle, hiç işte var aşı böylece. Ondan sonra Fatih'e besmeyle, Fatih onlara geliyor Okumaya böyle. Fatih onlara geliyor böyle. böyle. Onlara geliyor böyle. Hele Fatih'e şirgülü, Acik Kerim'e. Yedikak gök var ya böyle, işte ya kendini bırak. Açıyor. Açıyor aslında böyle. Yani zaten iftah tekbiri, iftah açış. Ona. Açış böyle. O kapıyı açıyor. Araplar böyle. Allah evvel şiirin böyle. İftah tekbiri. Açtı. Malime kapı böyle. Dünyayı attık. Allah'a teşlim olduk. Kişi kapıyı bize böyle. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillah. Bütün hükümetiler, bütün şükürler, lillahi, ancak Allah hakkıdır. Allah kimdir? Rabbil Alemin. Ondan bedel deniyor buna. Araştırdık bir şarjda, bir kural vardı böyle. Bedel mübedel diye böyle. Altan bedel, Rabbil Alemin böyle. Yani Allah deyince, kulu kimi kastediyor? Ya kimi kastediyorlar? Kaptığınız, Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Bütün alemleri böyle. Madde şey böyle. Ruh alemi, neter alemi, bütün alemler bir Rab'bin velandır. Her alemi yaratan, her alemi Rab'bin fazlı korkuymuş her, alemi her alemi böyle. Kuraları farklı davranışlar. Mesela neter alemi bir veren böyle. Onlar biz işte, yemin geçiyorlar böyle. Sabahları. Er-Rahman'ul Rahim. Maliki i yevmi'l-akhir. Ya Malik-i yevmi'l-akhir. 5000 günün maliki, hakimi. Ya Soruku hakim öyle o taraftan. Mahşer yerinde mahalle. Mahşerinde melekler, cinler, insan, hayvanlar hep toplanıp orada üç yüz izahın Ayak ayak üzerine buram buram ter, korku, yalan yok bu taraftan öyle. Yalan yok bu taraftan. Şunlar bunlar hep burada böyle. Herkes doğru semanı mecbur olarak böyle. En korklu mahşer hesabı çekilme o taraftan en korkuluyor böyle. İşte namazlar hatama gerek böyle. Maliki yemeği böyle. Onda sanki mahşedeyiz böyle böyle. Biz Rabbimiz sorgu sorgu çekilecek biraz sonra aman da yani. defterde dağılacak. Bizan kurulacak. Sıhab güna dağıtılacak böyle böyle. E, Sıhabı ağır gelen elhamdülillah cennete. Nereye gidiyor? Elhamdülillah. Fiyin şedir râdiye. Kimin mizan ağır gelse mevaziyeni, ağır gelse mizansı ağır gelirse o kişi fi'in şetir râzıya. Razı olduğu yaşayışta. Razı olduğu yaşayış. Nasıl hayat istiyor? O yat. Ne istiyorsa böyle. Ölüm istemiyor mu? Ölüm hayat. Yaşlılık istemiyor. yaşlılık yok. Hep genç. Hastalık istemiyor. Hastalık yok. O cennet var. Fi'in şetir râzıya. Ancak cennette. Evrende o zaman. Başı yok Nereye sen gitse girsin. Her yerin bir imtihanı sıkıntısı vardır. vardır. Sina vardır. Sirisine vardır. rutubeti vardır. Güneşi vardır. Soğuğu vardır. Sıcağı vardır. Düşmanı vardır. mikrobu vardır. Vardır var mı? Her şey vardır böyle. Hasılı vardır. Yakınları, çevresi, şunları, bunları. Depremi vardır. Her şey vardır. Ancak tek en iyi yer, güvenli yer, cennet o zaman. Yani. İnsan iş yaradılmış. Gecenin tek günce erandır, gecenin ikinci erandırla hiç tam geçer mutlaka. Ya gidince, gidince, gidince, yaşayın, Artık yok mutlaka Yemek işi bu Ben öylece kül veşte bu heni envar. Kül yiyin kulağı, yiyin. Ne Çarşı yok. Market yok mutlaka. Tarz yok, tercih edilirce. yok. Benim. Bo, bo, bo. Kapı ölürsem yeri gelişiyor böyle. Değişim yok böyle. Zaman dilim yok orada böyle. Yarın hafta yok artık. Bitti ona bak. Dün de yok orada. Yarın yok cennette kadar böyle. Hep aynı hal böyle. Ülku da yok. yorulmaz da yok böyle. Yer yok böyle. Aynı iklim. Aynı iklim. Kendi enerjiden cennet. Cennet, kulağın içini böyle. Kulu, beş de bu. Yiyin içini kulağın bak. Cennet, nimetlerine bak. Nasıl alacak insan cennet nimetlerini en çok da meyve vermek böyle. Meyve genelde zevk içeri <gülüyor> muhtemelen bakan. Meyve böyle. Acıkan insan canlısı isim yok. Acıklamadaki kişi böyle. Ekmek, bir yemek falan, toksa bir şey insan böyle böyle. Yani cennet acıkıyor, olmayacak fazla böyle, insana böyle. Olmayacak. Yani zevk için onun tarafı meyvesi daha var böyle. Et de vardı bu arada böyle. Bir de var böyle. Meyve de başka böyle. Peki nasıl acem bir şey oda meyve orada insan böyle acem çıkacak verdi mi lazım? Yok yok yok muhtemelen. Cihet rastıktı. ağaçların kökü yukarıda dall aşağıda. Dall aşağıda muhtemelen. Cihet de böyle. Aşağıda kişi ne insaya bakıyor mesela tıbba ağaçın dalları böyle her dalında başka meyve ama her dalı başka meyve verecek. Cihet meyveler muhtemelen. Meyve rengi o kadar rengi ki. Zaten kişinin rengi kişiyi doyuruyor böyle. O kadar tatlı bir rengi var, O kadar hoş, uyumlu bir renk var. Yine bakıyor. Böyle muazzam kokuları var üzerinde. Yattığı yerden, tarasla o yadaya, eşi yanında ağaca kalkmak için kalmıyor böyle. Hemen de uzanıyor. Yani cennet, herkesin kendi mülkü, iadeşine bağlanıyor. Nasılsa biz iadeşine bağlı bazı organlarımız, mesela göz kapağı, parmak kabuğundan, İradaya bağlı bunlar. Kişi istediği anda her anda otoraya bıraktığı anda. Kapaca yattığı yerden. E, Tabii çürüşü yok otorlarında. Kabuğu yok. Çekirdeği yok. Tam doyacağı kadar böyle. Tam doyacağı kadar. Bunlar mevlam buraya yiyin için koduran böyle. Böyle böyle yok. Tıraş yok böyle böyle. Yani cennette saç, sakal büyümüyor. Tırnakta büyümüyordu bu tırnakları böyle. Yani tıraş büyüyordu işte makas alayım dedim. E, kim ocağı kim ocağı yapacaklar makazağından. Yani, kim orada berber olur orada kim kaç dakika işe Herkes cennetten var. Herkes cennet bela. Tercih yok. Hazırlı bir şey yok mu temeller? Her şey bu o bela. Cennetin vasıfları. Orada kilo madde için eskimiş kilden miyor? Yani yıkamak gerekiyor. Yıkamak gerekiyor, gerekmiyor. Şey insanlar yedi işte. Kilo alıyor musun acaba orada? O da bu tarihinde. Tabiriye, yani şey, heniyen var. Kule ve şebi, heniyen, bima kuntu ta'amelûn. Heniyen. Hemen sindirerek böyle. Sindirerek böyle. Yani şimdi biraz fazla kaçırıyorum, sıktı beni, şey öyle yok. Hemen sindiriyor, iniyor başaklarım. İni başaklarım. O ağzından geçirmeyi de kadar gelebilirim. Gaz halinde, ağzından bir gelet çıkıyor böyle böyle. Gaz halinde, latif Aynı hücre, hücre değişmiyor. Fırlamak yok. İsterler ye, sıkmıyor kişiler bunları. Ye, iş, sonra gezmek cennete gezmek böyle. O tren yok, otobüs yok, uçak yok, gemi yok. Araba bu tarafla. Yayan mı? Yok. İstersen yayan görüyor, işte uçakta. İstersen bunun divanı varlar da, onlar beraber. böyle. İstersin suat böyle, kursat gidiyorsun böyle böyle. Bir orada siyahatlar var böyle. Mesela annesi başka bir cennette, başka bir yerinde, oğlu başka bir yerde, kızı başka bir yerde, işte torunu başka bir yerde, annesi başka bir yerde, adam dolaşıyor onun dolaşıyor mu? Oraya gidiyor. oğlunun ziyaretine gidiyor. Hangi oğlu, eğer bir uludan sonra ölmüşse mu? Çocuk ölmüşse, o evrenin yanında oluyor. Çünkü Aynı işle kalıyor bir Aynı işle kalıyor ama birinci tam böyle. Birinci oluyor. Bir şey gidiyor, mesela oğluna gidiyor. Tabii oğlu hemen ikram ediyor babasının şına burada böyle, ikram ediyor. Eğer oğlunun makamı babasından da üstünse, ona ne diyor bakıyor Allah Allah, daha güzel fiiz var orada böyle, oğlun tarafında böyle, daha başka bir kokular, fiizler, ruhsaller böyle. Oğlun ne bizi çekiyor burası böyle, daha başka bir yeri şey mi Nereye getiriyor? Bakıyor, bilir, rengi daha farklı, kokusu başka, tadı daha başka bir, da Neden? Ne aynı namazı kılmışlar, belki ki aynı imam uyumuşlar, ama namazı kılacak farklı özel namaz böyle, böyle yani. Kim Allah, a, Allah, a, Allah a, da böyle, Allah ibreti böyle, iş böyle, hadi hocanı okuyor, fakat böyle. İşte fakat diyor böyle, yani okuyor, böyle. Böyle. Ya kalkıyor böyle, ya kalkıyor. Tabu ona göre Allah Namaz boşuna gitmez. O da bir şey böyle. Ona göre oluyor böyle. Ama kime aç da, meş de yapışmıştır bir namazlar kişi böyle. Ona yapışmıştır kişi. O zaman onun şeyine de farklı bir oturuyorlar. Ölümü farklı, mezarda farklı bir oturuyorlar. Mezarda farklı bir da böyle. Rabbim hepimiz cenneti inşallah oturuyorlar. Cenneti, cemalullah, hepsi hepimiz inşallah. İlla Teala Fatiha.